Nasılsınız? Ya hocam sesler mi? İnnel hamdülillah. İnnel hamdülillah. Nestaînuhu ve nestağfirühü ve na'ûzü billâhi min şurûri ve min ve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 Kardeşlerim bugünkü dersimizin mevzuu fıtır sadakası ahkamı hakkında olacaktır. Evet fıtır sadakası yani bayram zekatı ahkamı fıtır sadakasının hikmeti Allah Azze ve Celle Ramazan orucunun ikmal edilmesinin ardından fıtır sadakasını yani bayram zekatını teşrih kılmıştır. Ramazan bayramının gelmesiyle vacip olması sebebiyle zekat bayrama izafe edilmiştir. Bu sadaka yani fıtır sadakası oruçlunun faydasız ve kötü sözlerden arınması yoksulların doyurulup Bayram günü el açıp dolaşmaları ve böyle bir günde zenginlerle dolaşmamaları, el açıp dolaşmamaları ve böyle bir günde zenginlerle aynı sevinç ve neşeye ortak edilmeleri için farz kılınmıştır. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümadan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını yani bayram zekatını, Oruçlu için boş ve kötü sözlerden bir arınma, Yoksullar için bir doyumluk olarak farz kıldı. Kim bunu bayram namazından önce verirse, Makbul bir fıtır sadakası olur. Kim de namazdan sonra verirse, Herhangi bir sadaka olur. Ebu Davud 1609'da bunu kaydetmiş, El Elbani İrvaul Galil'de ikinci cilt, 332'de Nevevi, rahimahullah el mecmu 6'da 106 cilt 126'da Hasan olduğunu belirtmiştir. Fıtır sadakasının hükmü. Fıtır sadakası her bir Müslüman'a farzdır. Bunun delili Abdullah bin Umar, radıyallahu anhuma hadisidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fıtır sadakasını bir sağ kuru hurma veya bir sağ arpa olarak Müslümanlardan köle kimseye de, hür kimseye de, erkeğe de, kadına da, küçüğe de, büyüğe de farz kılmıştır. İnsanlar bayram namazına çıkmadan önce bunu vermekle yükümlüdürler. Bu muttefakun aleyh olan bir hadistir. Ayrıca yukarıda geçen i̇bn Abbas radıyallahu anhuma hadisi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını yani bayram zekatını oruçlu için bir arınma olarak farz kılmıştır. Ebu Davud 1609'da zikretmiş. El-Elbani de bunun hasen olduğunu belirtmiştir. Rahmetullahi aleyhima. Evet. İlmi faydalar. Bir- Fıtır sadakası zengin olsun, fakir olsun her Müslümana vaciptir. Bu husus İbn-i Umar radıyallahu anhumanın şu sözünden dolayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını köle kimseye de hür kimseye de farz kılmıştır. Buna göre bayram günü ve gecesinde kendisinin ve geçiminden sorumlu olduğu kişilerin azığından ve zaruri temel ihtiyaçlarından farzla bir şeye sahip olan kişilere fıtır sadakası vaciptir. Şevkani Rahimahullah Neylul Evtar isimli eserinin dördüncü cildinin 251. sayfasında bunu bu şekilde kaydetmiştir. Ve şöyle demiştir. Hak olan da budur. Çünkü naslar mutlaktır özellikle zengin ve fakir diye belirtmemiştir. 2. Müslüman hem kendisi hem de geçiminden sorumlu olduğu kişiler adına fıtır sadakası verir. Mesela hanımı, çocukları, geçimlerini bizzat kendisi sağlıyor ise babası ve annesi adına fıtır sadakasını verir. Bu kimselerin kendilerine ait malları var ise, fıtır sadakasını bizzat kendilerinin vermesi daha evladır. Çünkü fıtır sadakasına bizzat muhatap olan kendileridir. Ana karnındaki cenin ise, fıtır sadakası vermek, icma ile vacip değildir. Yani ana karnındaki ceninin için, fıtır sadakası Vermek icma ile vacip değildir. İbnu Muzir rahimahullah el i̇cmada birinci cilt 45'te aynı zamanda sünnet de değildir demiştir. Zira Osman bin Affan radıyallahu anhu'dan bu hususta varit olan rivayet zayıftır. El Albani rahimahullah bunu el irva'da üçüncü cilt 331'de zikretmiştir. Yani ana karnında olan bir çocuk için fıtır sadakası vermek vacip değildir. Bunu tatavvû olarak da vermesi sünnet değildir. 3. Ailenin geçimini sağlayan kişi, aile fertlerinin bir kısmı adına fıtır sadakası verme kudretinde değilse, Gücü yettikleri adına vermesi kendisine vaciptir. Diğerlerinden sorumluluğu düşer. Fıtır sadakasını öncelikle kendi adına verir. Eğer bundan daha fazlasına güç yetiriyorsa sırasıyla kölesi, hanımı, geçimini sağladığı annesi, babası, çocukları, gerektiğinde aralarında kurra çekerek geçimlerini sağladığı mirasta akrabası olan kardeşleri, Yakınlık derecesine göre diğer akrabaları, akrabalarının yakınlık dereceleri eşit ise aralarında Kur'a çeker. Bunu da İbn-i Ufeym'in Rahimahullah, Eşşerhülmümti'a isimli kitabın ikinci cildinin 677. sayfasında belirtmiştir. 4. Fıtır sadakası verecek kimsenin oruçlu olması gerekmez. Zira İbn-i Umar radıyallahu anhumanın yukarıda geçen hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fıtır sadakasını küçüğe de büyüğe de farz kılmıştır şeklindedir Malum olduğu üzere yaşı küçük olanın oruç tutması gerekmez Ve oruç ona farz değildir Buna göre fıtır sadakasının lohusa halindeki kadınlar adına Ayın tümünü lohusa olarak geçirseler de fıtır sadakası vermekte vaciptir. Oruç tutmadıkları halde akıl baliğ olduklarından dolayı herhangi bir mazeretten dolayı oruç tutmadıkları için de olmuş olsa fıtır sadakaları vermeleri vaciptir. Fıtır sadakasının verileceği vakit. Caiz olan vakit Fıtır sadakasının, ashabın raduanullahi teala aleyhim ecmainin yaptığı gibi bayramdan bir iki gün önce verilmesi caizdir. i̇bn Ömer radıyallahu anhu Azatlısı Nafi'den rahimahullah gelen rivayete göre şöyle demiştir. Bayramdan bir iki gün önce verirlerdi. Bukhari 1536 numaradaki hadis. Ashabın Radvanullahi Teala Aleyhi bu uygulamasını Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ikrar ettiği Ebu Hureyre'nin Radiyallahu şeytanla olan kıssası ile ilgili hadiste yer aldığı üzere sabit olmuştur. Bu hadiste Buhari 2187'de mukayyettir. Vacip olduğu vakit Ramazan ayının en son günü güneş batımıyla başlar. Bayram namazının başlamasıyla sona erer. Fıtır sadakasının verilmesi için en faziletli vakit fecirden sonra namazdan öncedir. Bayram namazdan önce. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasının insanlar namaza çıkmadan önce verilmesini emretmiştir. Müttefakun aleyh olan bir hadis bu. Evet. Bu mesele hususundaki ilmi faydalar. 1- Fıtır sadakasının ayın başında ya da ortasında verilmesi caiz değildir. <gülüyor> Çünkü bu hususta delil sabit olmamıştır. Fıtır sadakası vakte bağlı bir ibadettir. Ve bunu bilen kimse fıtır sadakasını vakti dışında verdiği takdirde bu fıtır sadakası makbul değildir. Bu konuya ilişkin bilgisi bulunmayan bir kişi ise fıtır sadakasını eda etmiş olur. Allah en iyi bilendir. Hani fıkı bilmiyor. Sadece bayram günü güneşin doğmasından bayram namazına girinceye kadar veya Bayram namazından bir iki gün önce verileceğine dair hükmü bilmiyorsa bu insan, Ramazanın başında da, ortasında da, sonunda da verse, yükümlülükten ne yapar? Kurtulmuş olur. Ama bu meselede ilmi olan kimsenin muhakkak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu zamanda vermesi lazım. Evet, iki... Kim kasıtlı olarak fıtır sadakasını bayram namazından sonra verirse günah işlemiş olur. Verdiği bu sadaka bir zekat olarak ondan kabul olunmaz. Fakat herhangi bir sadaka yerine geçer. Çünkü İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayetiyle gelen hadis şöyledir. Kim bu sadakayı namazdan önce verirse makbul bir fıtır sadakası olur. Kim de? namazdan sonra verirse, sadakalardan bir sadakadır. Ebu Davud, 1609'da kayıtlamıştır. El Elbani de, rahimahullah, hasen olduğunu belirtmiştir. 3. Vakti çıktığı zaman, fıtır sadakasının edası, sakıt olmaz. Çünkü her sadaka, Hak sahipleri lehine verilecek olan kişinin zimmetinde kalan vaciptir. Yoksullara verilmek üzere edası gereken bir borçtur ve ancak ödendiği takdirde borcundan düşer. İbnü Hazm rahimehullah El Muhalla'da 6. cilt 143'te şöyle demiştir. Kim vakti çıkıncaya dek bu sadakayı vermezse zümmetinde kalır. Bu kişinin malı, fıtır sadakasını hak edenlere aittir. Onların alacakları ve haklarındandır. Bu yüzden fıtır sadakası vermesi gereken kişinin bu sadakayı vaktinden sonra da olsa kesinlikle ödemesi gerekir. İbn-i Kudame el-Mughni'de ikinci cilt 676'da Fıtır sadakasını bayram gününden sonraya geciktirirse kaza etmesi gerekir demiştir. Fıtır sadakasının verileceği yerler, ilim ehlinin racih görüşüne göre fıtır sadakası sadece yoksullara, yoksul günlük maişetini bulamayan kimseye, verilen isimdir. Ve bunlara verilir. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhuma hadisinde şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını yoksullara doyumluk olarak farz kılmıştır. Ebu Davud 1609'da zikretmiş. Fıtır sadakası diğer zekatlar gibi sadakalar yani zekatlar Allah'tan azze ve celle bir farz Olarak ancak yoksullara, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda azze ve celle cihad edenlere ve yolcuya mahsustur. Tevbe suresi 60. ayetinde sözü geçen 8 sınıfın diğerlerine verilmez. Yoksul bulunmaması şartıyla Bu diğer sınıflara Verilmesi caizdir İlk evvela yoksulu arayacak Yoksulu bulamazsa Ondan sonra diğer Gruplara verebilir İbnül Kayyim Rahimahullah Zadül Maat ikinci cilt 22'de Tasarrufla şöyle demiştir Bu sadakayı Yoksullara tahsis etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarındandır. Zekat verilen sekiz sınıfta, sekiz sınıfa bu sadakayı taksim etmezdi. Asaptan hiçbiri de, daha sonrakiler de böyle bir uygulamada bulunmamıştır. Bu görüş, fıtır sadakasının sekiz zekat sınıfına taksim edilmesinin vücubiyetini, ifade eden görüşten daha racihtir Fıkı, fı, fıtır sadakası nelerden verilir. Fıtır sadakasında verilmesi vacip olan şey insan oğlunun yiyeceği şeylerden kuru hurma pirinç şeker, kurutulmuş yoğurt gibi Fıtır sadakası verecek olan kişi, Beldesinin baskın olan Yiyeceği hangisi ise O yiyecekten bir sağ verir Cumhurun görüşü Bu yöndedir Ebu Said el-Hudri Radıyallahu anhunun Rivayetiyle gelen hadiste O şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zamanında biz Fıtır sadakasını Bayram günü bir sağ yiyecek Veya bir sağ Arpa ya da bir sağ kuru hurma veya bir sağ kuru süt yahut bir sağ kuru üzüm olarak verirdik. Yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, kurutulmuş süt ve kuru hurma idi. Bukhari 1439 ve 1435. hadisler. Hafız İbnu Hacer, Rahimahullah, Fethül Bari'de, Üçüncü cilt 373'te şöyle demektedir. Bir sağ yiyecek veya bir sağ kuru hurmadan sözü, yiyecek ile daha sonra zikrettiklerinin birbirinden farklı şeyler olduğunu gerektirir. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Mecmu'l-Fetave isimli kitabı, 21. cilt 205'te şöyle demiştir. <Gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fıtır sadakasını kuru hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ olarak emretmesi ulemanın çoğunluğuna göre bu şekildedir. İnsanların günlük azıkları olması sebebiyledir. Her belde halkı fıtır sadakalarını Beş sınıftan olmasa da kendi azıklarından verirler. İlla şart değil. Kuru hurmadan, efendim, arpadan, buğdaydan yahut da akit ismindeki kurutulmuş sütten verilmesi şart değil. Her belde insanı kendi memleketinde en çok neyi yiyorsa gündelik olarak ondan verir. Evet. 22. cilt 326. sahifede de şöyle demiştir. Alimlerin çoğunluğuna göre beldesinin azığından verir. Sahih olan da budur. Mecmu'l-Fetâve 25. cilt 69'da tasarruf edilerek aktarılmıştır bu mesele. Şöyle demiştir. Sadakalarda asıl olan fakirlerle eşitlik üzere olmasıdır. Nitekim Allahu u Teala Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ailenize yedirdiğinizin orta yolu olanından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını bir sağ kuru hurmadan veya bir sağ arpadan farz kılmıştır. Çünkü bunlar Medine halkının yiyeceklerindendir. Şayet bunlar onların yiyeceklerinden değilse bilakis başka yiyecekleri kullanıyorlarsa onları yiyecek olarak kullanmadıkları şeylerden vermekle mükellef kılmamış demektir. Yani herkes kendi memleketinin kullanmış olduğu yiyecek nesneyi fıtır sadakası olarak verecek demektir. Nitekim Allah Azze ve Celle kefaretlerde bu şekilde emir buyurmamıştır. Fıtır sadakası da kefaretler cinsindendir. Her ikisi de bedenle alakalıdır. Mal sadakası yani zekat ise bunun hılafınadır. Zekat, Allah Azze ve Celle'nin bahşettiklerinin cinsinden olan mal sebebi ile vaciptir. i̇bn Kayyim Rahimahullah, İlamul ül isimli eserinin ikinci cildinin 40. sayfasında şöyle demiştir. Her belde halkı, kendi yiyeceklerinden bir sağ miktarında verir. En racih ve şeriatın kurallarına en yakın olan görüş budur. Yoksa yiyeceği balık veya pirinç ya da darı olan kimse nasıl olacak da kuru hurma ile mükellef kılınacak? Adam kuru hurmayı bilmiyor ve görmemiş. Nasıl kuru hurmadan bir sağ verecek? O da balıktan ve pirinçten verecek. Çünkü onun gıdası, onun rızkı balık ve pirinç. Evet. i̇lâm ül ikinci 2. cilt 12'de tasarrufla şöyle demiştir. Yani kısaltılarak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını kuru hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ olarak farz kılmıştır. Bunlar Medine'de o kimselerin en çok kullandıkları, yedikleri yiyeceklerdi. Yiyecekleri daha başka bir şey olan, başka bir belde veya mahalle halkının ise kendi yiyeceklerinden vermesi gerekir. Yiyecekleri hububat haricinde süt, et ve balık gibi yiyeceklerden ise fısır, fıtır sadakasını o yiyeceklerden verirler. Alimlerin cumhurunun görüşü bu yöndedir. Farklı bir şey söylenmesi mümkün olan, olmayan isabetli görüş de budur. Farklı bir şey söylenmesi mümkün olmayan isabetli görüş de budur. Zira maksat, yoksulların bayram günü açıklarını kapamak, beldelerindeki diğer insanların yedikleri ile, Eşit seviyeye çıkarılmalarıdır. Hangi tür yiyecek yiyeceklerden verileceği nasen belirtilmiştir. Çünkü o kimseler bayram günü yiyecek edilmek adetine sahip değillerdi. Bayram günü yedikleri senenin sair günlerindeki gibiydi. Bu nedenle kurban bayramı günü yiyecekleri kurbanlıkların etleri olduğu için bu etlerden fakire ve ziyarete gelene yedirmekle emrolunmuşlardır belde halkının adeti bayram günü çeşitli yiyecekler yapmak edinmek ise kendi yiyeceklerinden yoksullara vermeleri caiz ve hatta meşru kılınmıştır bu görüş ifade edilmesi caiz muhtemel olan bir görüştür Allah subhanehu ve teala en iyi bilendir el-şerhul mumti' ikinci cilt 692'de Yer aldığı üzere İbn-i görüşü Rahmetullahi Aleyh bu yöndedir Fıtır sadakasının Miktarı Fıtır sadakasında Vacip olan miktar Belde halkının en çok Kullandığı yiyecekten Olmak üzere bir sağdır Ebu Sa'id el-Hudri Radıyallahu anhun rivayetine göre O şöyle demiştir Fıtır sadakasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde iken bayram günü bir sağa yiyecek veya bir sağa arpa ya da bir sağa kuru hurma yahut bir sağa kurutulmuş süt veyahut da bir sağa kuru üzüm olarak verirdik. Bukhari 1435. ve 1439. hadisler. Bir sağın ne kadar olduğu bir sa 4 müdde eşittir. Müddün aslı da Lisanül Arab'da üçüncü cilt 400. sayfede. En nihaye dördüncü cilt 38'de yer aldığı üzere bir adamın orta boylu bir adamın iki elini açması ve avuçlarını yiyecekle doldurması ile ölçülür. Sağın ne kadar olduğu konusunda ilim ehli iki görüşe ayrılmışlardır. Sağın lügattaki manasına binaen mutedil bir adamın, yani orta boylu bir kişinin müddü yani iki avucu ile ölçüleceğini söyleyen alimler vardır. Sağın Medine halkının müddü ile ölçüleceğini, yani Medine sa'ı. Yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kullandığı sa' hakkında söyleyenlerdir. Sa' Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kullandığı ölçü birimi olur diyenlerdir. Racih olan görüş budur. Çünkü ilk olarak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Şöyle buyurmuştur. Yani Mikyal Hububat ölçüsü Medine halkının kullandığı Mikyale ağırlık da Mekke halkının kullandığı ağırlığa göredir. Nesai rahimahullah 4594. Hadiste bunu zikretmiştir. El Elbani de rahmetullahi aleyh bunun sahih olduğunu belirtmiştir. Sağda Hububat ölçülerinden bir ölçüdür. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Medine halkının sağ ölçüsü esas alınmalıdır. Evet. Miktarla ilgili bazı mülahazalar Sağ bir hububat ölçüsüdür. Sabit bir ağırlık birimine denk değildir. Çünkü sağın ağırlığı ölçülen şeylere göre değişiklik gösterir. Mesela bir sağ buğdağın, buğdayın ağırlığı bir sağ pirinçle ve bir sağ kuru hurma ile aynı değildir. Bir sağ kuru hurmanın ağırlığı da bir sağ ile ölçülen şeylerin çeşitliliklerine göre farklılık gösterir. 2. sa yaklaşık olarak 3280 miligrama yani mililitreye yani 3 litre 280 mililitreye eşittir. 2 kilo 40 gram iyi buğdaya eşerhül mümtiğda ikinci cilt 688 ve 2 kilo 176 gram buğdaya eşit olduğu da ifade edilmiştir. Evet. 3- Bazı yiyeceklerin saate kabul eden ağırlıkları şöyle tespit edilmiştir. Mısır pirinci Bir sağ mısır pirinci 3 kilo 200 gram Kırmızı mercimek Bir sağ 2 kilo 950 Kilogram Fasulye Bir sağ 2 kilo 950 Gram Şeker 3 kilo 240 gram Yeşil mercimek 2 kilo 850 gram Börülce 2 kilo 850 gram Buğday 1 sağ buğday 3 kilo 150 gram İthal bakla 2 kilo 750 gram Kuru üzüm 2 kilo 300 gram Bu şekilde tespit edilmiş Yani 1 sağ Kuru üzüm, ithal bakla Buğday, börülce, yeşil mercimek Şeker, fasulye Kırmızı mercimek, mısır pirinci, bunların kapladıkları vezin, ağırlık bu kadarmış. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sağının ölçüsü 2 kilo 40 grammış. Fıtır sadakasının yiyecek cinsi yerine değerinin verilmesinin hükmü yani fıtır sadakasını adam buğdaydan, arpadan, hurmadan değil de onların parasını verse bunun hükmü. İlim ehlinin racih olan sahih görüşe göre fıtır sadakasının yiyecek cinsinden değil de para veya mesela giysi olarak değerini vermek asla caiz değildir. Değeri ile veren kimsenin fıtır sadakası makbul değildir. Çünkü bir, ibadetlerde asıl olan kitap ve sünnete dayanmasıdır. Hiç kimsenin herhangi bir ibadeti belli bir keyfiyetle yapması, bu keyfiyetin Allah'tan (Subhanahu ve teala veya bizim şu işimiz üzerinde olmadığı bir ameli kim işlerse merduttur yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olması durumunda bu durum müstesna olmak üzere caiz değildir. Yani hiç kimse Allah ve Resulü'nün göstermiş olduğu uygulamayı ne yapamaz? Çeşitli nedenlerle, akli meselelerle değişikliğe uğratamaz. Allah azze ve celle peygamberinin diliyle Müslümanların geneline bir sa yiyecek veya bir sa kuru hurma olmak üzere fıtır sadakasını farz kılmıştır. Buna muhalefet etmek caiz değildir. Çünkü ayette şöyle buyurmaktadır Azze ve Celle. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. En nur Suresi 63. Ayet-i Kerime 2. Fıtır sadakasının para olarak verilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve raşid halifelerinin sünnetine muhaliftir. Çünkü onlar fıtır sadakasını kendi zamanlarında para bulunmasına ve paraya olan ihtiyaçlarına rağmen yiyecek olarak vermişlerdir. Onların toplumları fakirlik veya paraya ihtiyaç bakımından bizim toplumlarımızdan daha çetin şartlar içerisindeydi. Bugün fıtır sadakasını para olarak verenler ve verilmesini isteyenler şu şekilde akıl yürütüyorlar. Fıtır sadakası yiyecek maddesinden verilecekse o kimsenin evinde yiyecek maddesi olabilir. Ama sen fıtır sadakasını yiyecek maddesinden değil de onun ederi üzerinden, değeri üzerinden para olarak verirsen, bu sadakayı alacak olan kimsenin daha çok işine yarar. Maslahat icabı, fıtır sadakasının sair, zekat ve sadakalar gibi parasal olarak verilmesi daha uygun diye akıl yürütürler. Halbuki İslam akılla değil nakilledir. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde de altın paralar, gümüş paralar vardı. Bizans sikkeleri ve Sasani devletinin sikkeleri ne yapılıyordu? Tedavülde, Mekke'de, Medine'de kullanılıyordu. Böyle olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden zayıf bir rivayet dahi olmuş olsa, Değer olarak para olarak fıtır sadakasını verdiği sahabe-i kiramın da bu şekilde uyguladığı gelmemiştir. Esas olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği sahabe-i kiramın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine paralel olarak uyguladığıdır. Onun için fıtır sadakasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözüne muhalif olarak Parasal cihetle vermek caizdir demek caiz değildir. 3. Allah Azze ve Celle zekat için değişik çeşitleri teşrih kılmıştır. Her çeşitle ilgili olarak da kendi cinsinden verilmesini nasılsen bildirmiştir. Mesela ekinlerle ilgili olarak ekinlerden para ilgilenmesi para ile ilgili olarak paradan, hayvanlarla ilgili olarak hayvanlardan vermeyi, kefaretlerle ilgili olarak giysi ve yiyecek vermeyi ve köle azat etmeyi teşrih kılmıştır. Ramazan bayramı ile ilgili olarak da fıtır sadakasının yiyeceklerden verilmesini teşrih kılmış, yiyeceklerle birlikte başka bir şey zikretmemiştir. Bu farklılık göstermektedir ki söz konusu naslar hepsi yerli yerinde olarak Allah Azze ve Celle'nin kastetmiş olduğu şeylerdir. Biz de Allah Azze ve Celle'nin emri üzere neyi ne şekilde emrettiyse o şekilde uygulamak mecburiyetindeyiz. Burada akıl yürütemeyiz, mantık kaideci ve felsefe yapamayız. 4. Fıtır sadakasının yiyecek olarak verilmesi sağ ölçüsü ile disipline edilmiştir. Para olarak verilmesi ise bu disipline uymaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını değişik cinslerden tayin etmiştir. Bunların değerleri de genellikle farklılık arz eder. Bu da değerin muteber olmadığını gösterir. Muteber olan miktar yani sağ Kendisidir. Yoksa kişinin fıtır sadakası hangi şeyin değerine göre hesap edilecektir? Mesela bugün hurmayla arpanın değeri aynı mı? Hurmanın kilosu 10 lira, arpanın kilosu 500 kuruş. Evet. 5- Fıtır sadakasının yiyecek olarak verilmesi her zamana, her mekana ve her duruma uygun düşmektedir. Şu an olduğu gibi, savaş zamanlarında, enflasyon dönemlerinde, stokçuluk, pahalılık ve yüksek fiyat hallerinde paranın ne kadar kıymeti vardır? La havle ve la kuvvete illa billah. 6- Fıtır sadakasının yiyecek olarak verilmesi üç mezhebinde malikiler, şafiiler ve hambelilerin de içinde yer aldığı ilim ehlinden geniş bir cumhurun görüşüdür. Sadece İmam Ebu Hanife rahimahullah buna muhalefet etmiştir. Bu imamların ilgili bazı sözleri şöyledir. İmam Malik rahimahullah, El-Mudavvanatul Kubra isimli kitapta ikinci cilt 358'de şöyle demiştir. Kişinin fıtır sadakası yerine herhangi bir bedel, kıymet koyması makbul değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde emretmemiştir. B. İmam Şafii rahimahullah. El Mecmu'u isimli kitap 6. cilt 110'da ve El Um isimli kitap 2. cilt 72'de şöyle demiştir Fıtır sadakasında değer makbul değildir Meşhur şafiilerden İmam-ı de Şerh-ü Müslim'de 7. cilt 60. sayfada şöyle demiştir Fakihlerin Fakihlerin geneli Kıymetin verilmesini caiz görmemişlerdir. Çünkü kıymetin verilmesi hususunda ne Allah'tan Sübhanehu ve Teala gelen bir ayet ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir rivayet vardır. C. i̇mam Ahmed, Ahmet rahimahullah el mugni isimli eserde ikinci cilt 358'de şöyle demiştir. Kıymet verilmez. Kendisine Ömer i̇bn Abdülaziz kıymetiyle alırdı denildiğinde o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü bırakıp falan şöyle söylüyor diyorlar. İbn-i Umar radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz kılmıştır. Allah azze ve celle Allah'a itaat edin. Resule de itaat edin buyurmuştur. Sünneti reddeden bir topluluk da falan şöyle dedi. filan şöyle dedi diyor. demiştir. <gülüyor> 7 Müslüman cumhurun görüşüne göre amel ettiği, Müslüman cumhurun görüşüne göre amel ettiği ve sadakasını yiyecek olarak verdiği zaman Ebu Hanife de dahil, rahimahullah, tüm imamlar nezdinde beraat zimmeti sağlamış olur. Ama yiyecek verken değerin vermesi durumunda günah işlemiş olur. Ve alimlerin çoğunluğunun görüşüne göre vacibi yerine getirme sorumluluğu üzerinde kalır. <gülüyor> Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene yönel. Kim şüphelerden sakınırsa dinini korumuş olur. Müslim 1599. hadis Fıtır sadakasını yiyecek maddelerinden vermesi kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmesi demektir. Ama Herhangi bir meseleyle, içtihadi bir durumla yiyeceğin aslını değil de değerini verirse, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğundan ve sahabe-i kiramın uyguladığından dışarıya çıkmış olur. Ki bu da şüphe ve tereddütü ortaya getirir. En güzeli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Şüphe veren bir şeyi terk edip, şüphe vermeyene yönelmek lazımdır. Şüphe veren nedir? Fıtır sadakasında değer ve para verilmesi. Şüphe vermeyen kesin nas nedir? Fıtır sadakasında kişinin kendi beldesindeki yediği yiyecek maddelerinin cinsini vermesidir. Evet, önemli bir uyarı. Bu ihtilaf akidevi bir ihtilaf olmayıp teabbudi bir hususa ilişkin olsa da değenin, değerin verilmesini caiz olduğunu ifade eden görüşün meşhur olmasından dolayı önemli meseleler arasına girmiştir. Öyle ki avamdan bazı kimseler fıtır sadakasını yiyecek olarak veren kişilerin bu yaptıklarını hoşnutsuzlukla karşılamaktadırlar. Ne diyor? Sizin diyor fıkınız yok. Adamın evinde diyor arpası, buğdayı, hurması varsa adamın elektrik borcu ödenecek, su borcu ödenecek yahut da başka bir nesneye ihtiyacı vardır. Sen bırak para versin, verirsin adam gider parayla ihtiyacını alır. Deyip böyle bir yorum getiriyorlar. Bunu cahilcü hele sokaktaki Ahmet amca bile yapıyor. Evet akla uygun ama nakle uygun değil. İslam akılla değil ancak nakille bilinir. Ve en güzel şekilde nakle tabi olmakla yaşanılır. Evet. Alimlerin vaizlerin şunu bilmeleri gerekir. Bu görüşün bu şekilde geniş çaplı olarak genelleştirilmesi büyük bir tehlike içermektedir. Allah subhanehu ve teala'nın indirmiş olduğu şeriatın suretinin değiştirilmesi, dönüştürülmesi söz konusudur. Dikkat edin! Yolunu kaybetmiş devenin kovulup uzaklaştırılması gibi bazı kimseler de benim havzımdan kovulacaklardır. Onlara, e hadi diye sesleneceğim de, onlar senden sonra değiştirdiler. İnneke la tedri ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ma ahdesu ba'dek, havuzdan kovulan kimseleri, birinci havuzdan kovulan kimseleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünde, bunlar benim ümmetimdir, ashabımdır. Ya Rabbi diye feryat ettiğinde Allah azze ve celle o zaman Peygamber aleyhissalatu vesselama inneke la tedri ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ma ahdesu ba'dek Ey Muhammed sen bilemezsin bunlar senden sonra neler ihdas ettiler, ne modalar çıkardılar senin şeriatın nasıl tahrif edip bozdular. O zaman da Peygamber Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Sühkan Sühka Uzak Olsunlar Uzak Olsunlar Benim Sünnetimden Uzak Oldukları Gibi Bugün Benim havuzumdan Da Uzak Olsunlar Diyeceğim Diyor Evet Ben De Benden Sonra Değiştirenlere Yazıklar Olsun Yazıklar Olsun Diyeceğim Müslim 249'da Aradaki Ziyade yani Bukhari 1427'de geçmektedir. Evet kardeşlerim, Allah Azza ve Celle'ye karşı takvalı olun. Şeriatın resmini muhafaza edin ki değişikliğe maruz kalmasın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini muhafaza edin ki felaha eresiniz. Yemin olsun ki Allah'ın Celle Şanuhu Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem, sizin için en güzel bir örneklik vardır. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani meselenin başı sonu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapmaktır. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve